Ebu Hanife'nin Darul Harb'de faizin işte Müslüman olmayanlardan alınmasında bir sakınca yok şeklinde bir fetvası var ama bu Darul Harb, Darul İslam konusu tamamen dini yani ayet ve hadislerde geçmiş, geçen bir kavram değildir. Bugün dünya homojen değildir. Bugün mesela Almanya'da 5 milyon Müslüman var. Çin'de Müslüman var, Amerika'da Müslüman var, Kanada Müslüman var, Fransa'da Müslüman var. Efendim e, Müslüman ülkelerde de Hıristiyan var, ateist var. Dolayısıyla bütün dünyada müminler ve mümini olmayanlar e, beraber yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla Cumhur ülamanın e, beyanına göre haram her yerde haramdır. İçki içmek Müslüman ülkede de haramdır. Efendim, gayrimüslim ülkede de haramdır. Zina etmek, Müslümanla zina ederseniz de haramdır. Efendim, bir ateistle zina ederseniz de haramdır. Dolayısıyla faizi ister Müslümandan alın, ister ehli kitaptan alın, haramdır. Evet. Yani bunda hiç tereddütlemesinler. Yani, Almanya'da da Fransa'da da haramdır. Yani sadece şunu söyleyelim, yani siz ister istemez, diyelim ki Almanya'da bir bankaya paranızı yatırdınız, e, o paraya da diyelim ki bin Euro faiz birikti diyelim. Ya faiz haramdır almayayım derseniz, hata ederseniz 1000 Euro'yu o Alman Bankası'na bırakmış olursunuz. Onu oradan alacaksınız. Alsanız da vebale giriyorsunuz zaten, almasanız da vebale giriyorsunuz. Çünkü paranızı faize koymuşsunuz. O 1000 Euro'yu alırsınız, harcamazsınız. İhtiyacı olan birine verirsiniz. Sevap da beklemezsiniz. Beklemedi. Çünkü haramdan sevap olmaz. Evet.